Neûzu billahi minneşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdelillahi neahmeduh, ve nestainuhu ve nestağfiruhu, ve neûzu billahi min şurur <Gülüyor> enfüsina ve misseyyâti amalina. Men yehdihillâhu felâmudillelah ve men yudlil felâhâdiyelah. Ve eşhedü enn la ilahe illallahü, vahdehu lâ şerikele, ve eşhedü enn Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ama abad, fe inne astakal hadis kitabullah ve khayral hedih-i hedi Muhammeden sallâhu aleyhi ve sellem, ve şerrel umuri muhtesatuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalale ve kulle zalaletin finnâr. Tefsir dersimizde Hucurat Suresinin 11. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Bir kavim diğer bir kavimle alay etmesin. Belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınlarla alay etmesin. Belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Birbirinize dil uzatmayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse işte onlar zalim olanların tekendir. Mücahit Rahimullah dedi ki hiç kimse bir diğeriyle zenginlik, fakirlik ve daha değişik özellik ile üstünlüklerinden dolayı alay etmesin demektir. Vela terimizu enfusekum kavli birbirinize dil uzatmayın demektir. Vela tenabezu bil elkap kavli ise Müslüman bir kimseye kafir olduğunu ima edecek şekilde seslenmek hakkında bir yasaktır. Katade Raymullah velatelmizu enfusekum kavli birbirinize dil uzatıp hakaret etmeyin demektir. Velatenabezu bil elkap kavli Müslüman kardeşine ey fasık veya ey münafık diye seslenme demektir. Allah Müslümanı bundan yasaklamıştır. İkrime dedi ki birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın kavli birinin diğerine ey münafık veya ey kafir diye seslenmesidir. Ebu Cebire et daha radiyallahu birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın ayeti biz Selemevullar hakkında nazil oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize geldiği zaman bizlerden herkesin iki veya üç lakabı bulunuyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem birine lakabıyla seslenince kendisine ey alan Resulü öyle deme zira kendisi bu isimle çağrılmaktan hoşlanmıyor denilirdi. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Buna Ahmet, Buhari Edebül Mühret'te, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Nesai rivayet etmişlerdir. Sayısnatla e, Mücahit ve Katade rahimehumullah yine ikrimeden gelen e, tefsire göre e, burada Müslüman kimseyi tekfir etmek yasaklanmaktadır. i̇bn Ömer radiyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Herhangi bir kimse kardeşine ey kafir derse, bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise ona aittir. Aksi halde bu söz kendisine döner. Bunu Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yine Ebu Zer radıyallahu anh'tan ve Müslim'in diğer bir rivayeti şu şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kim bir kimseyi küfür ithamıyla çağırırsa veya ona Allah'ın düşmanı der de şayet o kimse dediği gibi değilse bu söz kendisine döner. Yani e, bu küfür... Allah'ın düşmanı gibi e, ithamlar, işte karşıdakine bir Müslümana hakaret olsun diye söylenecek sözler değil. Eğer gerçekten e, küfür varsa ancak o zaman söylenebilecek bir şey. Yani sırf hakaret olsun, aşağılama olsun diye e, söylenen bu ithamlar sahibine geri döner. Eğer karşıdaki öyle değilse. Ebu Hureyre Radyalan'ta en genel rivayette, kim kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner buyurulmuştur. Bukhari rivayet etmiştir bunda. Yani karşıdaki kafir değilse bu söz kendisine döner. Ebu Kulabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ağaç altında biat edenlerden olduğunu haber verdi. Sabit Binettahak daha anh'dan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim İslam'dan başka bir din adına yalan yere kasten yere yemin ederse o kimse dediği gibidir. Yani bir şey üzerine yemin ediyor. İslam'dan başka bir dünün üzerine yani eğer şöyle değilse Yahudi olayım veya e, kafir olayım gibi şeyler söylerse o dediği gibidir. Her kim kendini bir şeyle öldürürse Allah kıyamet gününde o şeyle ona azap eder. Kişinin sahip olmadığı bir şeyi adama hakkı yoktur. Elinde olmayan bir şey yani imkanı olmayan bir konuda adakta bulunma hakkı yoktur. Mü'mine lanet etmek onu öldürmek gibidir. Kim de bir mü'mini kafirlik ve suçlarsa onu öldürmüş gibidir. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'den sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse birisini tekfir ederse bu söz mutlaka ikisinden birine döner. Eğer o kimse kafir ise ona, değilse tekfiri kendisine döner. Bunu da İbn-i İbban rivayet etmiştir. 12. ayet Ey iman edenler! Zandan çok kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın. Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın, sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan tiksindiniz. Allah'tan sakının, şüphesiz Allah tevaptır, rahimdir. i̇bn Abbas radıyallahu anh, dedi ki, Allah Teala müminin mümin kardeşi hakkında kötü zanda bulunmasını ve mümin kardeşini kusurlarını araştırmasını yasaklamıştır. Yine Allah mümine mümin bir kimseyi bir şey hususunda gıybet etmesini, tıpkı ölü etini haram kıldığı gibi haram kılmıştır. Ebu Hureyre anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyduğunu rivayet ediyor. Sizleri zandan sakındırırım. Zira zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Başkalarının konuşmalarını gizlice dinlemeyin. Birbirinize kin tutmayın. Kardeşler olun. de nikahı kıyana veya terk edene kadar kardeşinin talip olduğu bir kıza talip olmasın. Bunu bu ve Müslim rivayet etmişlerdir. Talha bin Ubeydillah radiyallahu anten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zam yanlış da doğru da çıkabilir. Yani zam kesin bir bilgi değildir. Bunu İbn-i Mace sayısınatla rivayet etmiştir. Muaviye radıyallahu anh'den Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. İnsanların kusurlarını araştırırsan onları ifsad edersin veya neredeyse ifsad etmiş gibi olursun. Bunu Ebu Davud, Edebül Müfrette, Bukhari, Ebu Yala ve İbn-i İbban sayısınatla rivayet etmişlerdir. i̇bn Abbas radıyallahu gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kim görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatırsa, iki arpa tanesini düğümlemekle yükümlü tutulur fakat bunu yapamaz. İstemedikleri halde bir topluluğun konuşmasını dinleyen kimsenin kulaklarına kıyamet gününde kurşun dökülür. Kim bir suret yani ruh taşıyan bir canlının suretini yaparsa azap edilir ve ona ruh üflemekle yükümlü tutulur. Bunu ise yapabilecek değildir. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. i̇bn Ömer radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse fısıldaşan iki kişinin arasına onların izni olmadan giremez. Bunu Ebunay, Hakimi Tirmizi e, yine Ebunay Şünenü'l-İsfahani Hasan hasen isnatla rivayet etmişlerdir. İbn Ömer şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve yüksek sesle şöyle buyurdu. Ey diliyle Müslüman olmuş, iman kalplerine yerleşmemiş kimseler topluluğu. Müslümanlara eziyet vermeyin. Onları ayıplamayın. Onların kusurlarının peşine düşmeyin. Zira kim Müslüman kardeşinin kusurunun peşine düşerse Allah da onun kusurunun peşine düşer. Allah kimin kusurunun peşine düşerse evinin ortasına dahi olsa onu rezil eder. Bunu Tirmizi Sayısınat'ta rivayet etmiştir. Bera bin Azip Radyalan'tan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdi. Hatta perde arkasında olan kızlar dahi işitti. Yani o kadar yüksek sesli seslendi. Yüksek sesle seslenerek şöyle buyurdu. Ey diliyle iman etmiş fakat kalplerine iman ulaşmamış topluluk. Müslümanları gıybet etmeyin. Onların ayıplarını araştırmayın. Zira kim kardeşinin ayıbını araştırırsa Allah da onun ayıbını takip eder ve evinin ortasına dahi olsa onu rezil eder. Bunu Ebu Yala, Ebu Naim Sufatun Nifak'ta ve Delaylün Nübüvvede, Temmam Errazi Fevaidinde, Şecer-i Emali'de ve daha başkaları sayısına rivayet etmişlerdir. Ebu Hüreyir radıyallahu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah'ın dünyada örttüğü hiçbir kul yoktur ki onu kıyamet günde de örtmesin. Evet, bunu Müslim rivayet etmiştir. Yani Allah bir kimsenin kusurunu gizlerse dünyada onu ahirette de rezil etmez. Abdullah bin Ömer radyalanmadan anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu tehlikeye atmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanı sıkıntısından kurtarırsa, Allah da kıyamet gününün sıkıntılarından onu kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet gününde onu örter. Bu ve Müslim rivayet etmişlerdir. Misver bin Mahreme radıyallahu anlatıyor. Abdurrahman bin Af ile Ömer bin el Hattab radıyallahu anma Gece devriyesine çıkıp Medine sokaklarında dolaşmaya başladılar. Giderken bir evin lambasının ışığı dikkatlerini çekti. Ne olduğuna bakmak için o tarafa doğru yöneldiler. Eve yaklaştıklarında kapalı bir kapının ardında yüksek sesle çirkin laflar eden bir toplulukla karşılaştılar. Ömer Radyalan Abdurrahman bin Af Radyalan'ın elinden tutarak ''Bunun kimin evi olduğunu biliyor musun?'' dedi. Abdurrahman, ''Rebiya bin Umeyye bin Halef'in evidir. Ömer Radyalan, ''Şu an içeride içki içiyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsun?'' dedi. Abdurrahman bin Avf radıyallahu Allah'ın yasaklamış olduğu bir şeye bulaştığımızı düşünüyorum. Zira allah Teala birbirinizin kusurlarını araştırmayın buyuruyor. Biz ise bunu yaptık dedi ve onlar bırakıp oradan ayrıldılar. Bunu Abdurrezzak tefsirinde sahip isnatla rivayet etmiştir. i̇bn Mesud radıyallahu hep bir adam geldi ve bu falancadır. sakalından şarap damlıyor denildi. Bunun üzerine o şöyle dedi. Bize gizli kusurları araştırmamız yasaklandı. Ancak aşikar bir kusur görürsek o zaman gereğini yaparız. Bunu Ebu Davud, Abdurrazak ve Teberani sayısınatla rivayet etmişlerdir. Yani bu e, ayet ve tefsirine gelen bu ayetler gösteriyor ki, Müslümanların aleni olarak işlemedikleri, gizli kapaklı işledikleri bu tür günahlara şahit olunduğunda bunu örtmek esastır. İşte bunu ifşa etmek doğru bir hareket değildir. Yani ta ki e, yani fısk dediğimiz olay, Günahın açıktan, yani ne Allah'tan korkan ne kuldan utanan bir tarzda açıktan işlenmesi halidir. Böyle bir durum olmadıkça işte sen falancayı gizli bir günah üzerinde görmüşsün, onun gıybetini sağda solda yapamazsın. Bunu sağda solda ifşa edemezsin. Bilakis bunu örtmen gerekir. Nasihat edilecekse de gizlice nasihat etmek gerekir. Bunları yaymamak gerekir. Ebu Hureyre radıyallahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Bilir misiniz gıybet nedir? Sahabeler Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşini hoşlanmayacağı bir şekilde zikretmendir buyurdu. Dediler ki, kardeşimde söylediğim şey mevcutsa ne dersin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer söylediğin şey onda mevcutsa gıybet etmiş olursun. Eğer mevcut değilse iftira etmiş olursun. Evet, bunu Müslim, Ebu Dağıt ve Tirmizi e rivayet etmişlerdir. Enes Radyalan'tan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Miraca çıkarıldığım zaman bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluğa uğradım. Bunlar kimdir? Ey Cibril dedim. Dedi ki, onlar insanların etlerini yiyen ve onların şereflerine dil uzatan kimselerdir. Bunu Ebu Dağıt, Ahmet, ziyal Beyhaki, say da rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve şerefi haramdır. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Fadale bin Ubeyd radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda şöyle buyurdu. Müslümanın kim olduğunu size söyleyeyim mi? Müslüman, insanların elinden ve dilinden selamette oldukları kimsedir. Mümin, insanların canları ve malları konusunda kendisine güvendiği kimsedir. Muhacir, yani hicret eden kimse hata ve günahlardan uzak duran kimsedir. Mücahid Allah Allah'a itaat yolunda kendi nefsiyle mücاهده eden kimsedir. Buna Ahmed İbn İbn Hakim, Tirmizi, Bezzar ve Taberani sayısızla rivayet etmişlerdir. Ebu Musa el-İşari radıyallah dedim ki ey Allah'ın Resulü, Müslümanların en üstünü kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların dilinden ve elinden selamette kaldığı kimsedir buyurdu. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ebu Derda radiyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim kardeşinin şerefine dil uzatılmasını geri çevirirse Allah da kıyamet günde ateşi onun yüzünden geri çevirir. Bunu Tirmizi rivayet etmiştir. Elbani Sayül Camii'de sayı olduğunu belirtmiştir. Yani bir Müslümana dil uzatıldığı zaman, onun hakkında ileri geri konuşulduğu zaman onu savunursa demektir. Burada uzatılma, dil uzatılmasının geri çevirmesine kastedilen onu savunmaktır veya onun gıybetinin yapılmasına engel olmaktır. İşte kim bunu yaparsa Allah azze ve celle de onu kıyamet gününde ateşten koruyacaktır. i̇bn Mesud radiyallahu şöyle dedi. Yanında gıybeti yapılan bir mümini savunan kişiye Allah Teala dünyada da ahirette de mükafatını verir. Yanında gıybeti yapılan bir mümini savunmayan kişiye ise Allah Teala dünyada da ahirette de bunun karşılığını kötü bir şekilde verir. Kişi bir müminin gıybetini yapmaktan daha kötü bir lokma yiyemez. Şayet onda bildiği bir şeyi söylerse gıybetini yapmış olur. Bilmediği bir şeyi durumda durumdaysa ona iftirada bulunmuş olur. Bukhari edebül ül müfredde sahip isnatla rivayet etmiştir. Evet, yani Allah Azze ve Celle bunu e, yani eğer bir kimsenin bir müminin kıybetini engellerse onun karşını dünyada da ahirette de veriyor. Aynı şekilde engellemezse onun da cezasını hem dünyada hem ahirette veriyor. İbn Masudan gelen bir rivayete göre. Ayşe r.a. dedi ki bir adam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına girmek için izin istedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona izin verin. O kavminin ne kötü bir kardeşidir buyurdu. Adam içeri girince ona karşı yumuşak konuştu. Dedim ki ey Allah'ın Resulü ona söylediğini söyledin fakat kendisine yumuşak konuştu. Buyurdu ki ey Ayşe insanların en kötüsü insanların kötülüğünden sakınmak için bıraktıkları terk ettikleri kimsedir. Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Yani bazı kimseler vardır ki... E şerlerinden sakınıldığı için onların yüzlerine karşı mesela Allah Resulü Aleyhisselat ve böyle yumuşak muamele yapmıştır ama arkalarından da işte zarar görece kimselere karşı uyarda bulunmuştur. 13 Ey insanlar, gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün olanınız, en çok sakınanınız, en çok takvalı olanınızdır. Şüphesiz Allah alimdir, habirdir. İbn Abbas radıyallahu bu ayette geçen şuba kelimesiyle kastedilen alt kabilelerin toplandığı ana soydur. Ve kabail kelimesi ise, İnsanların tanışmasına vesile olan kabile boylarıdır demiştir. Mücahid-i Rahiimliha şuuben kelimesi uzak akrabalık demektir ve kabail kelimesinden kast edilen de yakın akrabalıktır. Li kavli filan oğullarından falan oğlu filan diyerek tanışmaktır. İbn Ömer radıyallanma dedi ki Mekke'nin fethedildiği gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bine üzerinde Kabe'yi tavaf etti. Rükünleri de elindeki asasıyla selamladı. Tavafını bitirdikten sonra kalabalıktan devesini çöktürecek bir yer bulamadı. Bunun üzerine insanların yardımıyla devesinden inip bir hutbe verdi. Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra şöyle buyurdu. Sizden cahiliye kibri ile atalarla övünmeyi gideren Allah'a hamdolsun. İnsanlar iki çeşittir. Kişi ya iyi takva sahibi ve Allah kadına değerli biridir ya da günahkar, isyankar ve Allah kadına değersizdir. Tüm insanlar Adem'in çocuklarıdır. Allah Teala da Adem'i topraktan yaratmıştır. Allah Teala ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz Allah kapında sizin en üstün olanınız en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah alimdir, habirdir buyuruyor. Bu sözümü söyler ve hem kendim hem de sizin için Allah'tan bağışlanmak dilerim. Bunu Tirmizi İbn-i İban, İbn-i Ebişeybe, Beyhak Şuhab-ül İman'da sayısında rivayet etmişlerdir. Yani üstünlük. Allah katındaki üstünlük ancak takva iledir. Cabir radıyalanden bizler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir gazvedeydik. Muhacirlerden biri ensardan birinin sırtına vurdu. Ensarlı ey ensar yetişin diye seslenip onları yardıma çağırdı. Muhacir de ey muacirler yetişin diye seslenip onları yardıma çağırdı. Bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye dönemindeki gibi bu seslenmelerde nedir diye çıkıştı. Oradakiler ey Allah'ın Resulü muacirlerden bir adam ensardan bir adamın sırtına vurdu dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle kokuşmuş geleneklerden uzak durum buyurdu. Abdullah bin Ubey bin Selul bize karşı mı toplanıyorsunuz? Medine'ye dönersek elbette aziz olan zelil olanı oradan çıkaracaktır dedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, Abdullah bin Ubey hakkında ey Allah'ın Resulü şu habisi öldürmeyelim mi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayır, insanlar o arkadaşlarını öldürür" demesinler buyurdu. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani e, böyle bir durumda insanın kendi aile, akrabalarını, kendi kavmini işte bir kavgaya çağırması bunlar cahiliye gelenekleridir. Kabilecilik yapmak. Harisel eşari radiyallah'tan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İnsanlara cahiliye adetlerinde olduğu gibi seslenen kişiler cehennem odunu olacaktır. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, oruç tutsa namaz kılsa da mı dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, oruç tutsa da namaz kılsa da öyledir. Allah Teala nasıl size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları demişse, siz de birbirinizi buna uygun şekilde çağırın. Bunu Nesai, Tirmizi, i İbn-i Uzeyme, Hakim, Ahmet İbn-i Bane, ve Taberani sayısına rivayet etmişlerdir. Esasında bu hadis uzunca bir metindir. Konuyla ilgili kısmını aktarıyoruz burada. İşte bu cahiliye adetleriyle seslenen, yani ırkçılık yapan kimseler namaz da kılsa, oruç da tutsa bunlar e, cehennem odundurlar diye bildiriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ka'b bir adamın ey falancı, ey filan oğullarının mensubu dediğini işitti. Ona dedi ki babanın aletini ısır, bunu söylerken kinaya yapmadı. Ona ey Ebul Münzir sen müstehcen konuşan biri değildin dediler. Dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kim cahiliye nispetiyle gurur duyarsa ona babasının şeyini ısırtın ve bu, bunu üstü kapalı söylemeyin. Yani kinayeli söylemeyin. Bunu Bukhari edebil müfredde İbn-i İbban, Zeyol El Muhtare'de Nesai, Ahmed, Tahavi, Taberani rivayet etmişler. elban es da tercih etmiştir. Ee, yani bir kimse cahiliye, küfürde olan atalarıyla övünürse, bunlarla böbürlenmeye kalkarsa veya birisi bu şekilde övülürse, e, böyle açıktan e, söverek hakaret etmek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tavsiyesi. Ve burada üstü kapalı da söylemeyin diyor. Yani açıkça sövmeyi söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Malik el-Eşer radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ümmetimde dört şey terk edemedikleri cahiliye işlerindendir. Soyla övünmek, nesebe sövmek, yıldızlarla yağmur istemek ve niyaha yani ölü için ağıt yakmak. Dedi ki ağıtçı kadın şayet ölümünden önce tebe etmezse kıyamet günde ona katrandan bir gömlek ve uyuzlu elbise giydirilir. Bunu Müslim ve Hakim rivayet etmişlerdir. Ebu Hürre radıyallahu anh'tan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç şey cahiliye halkının amel olup İslam ehli olanlar bunları bırakamamışlardır. Yani İslam'da da terk edemedikleri bir cahiliye gelenedir bunlar. Ağıt yakmak, yıldızlardan yağmur istemek. Böyle devam ediyor. Ravi diyor ki, sayide üçüncüsü nedir dedim. Dedi ki, ey falan oğulları, ey falan oğulları diyerek cahiliye davasında bulunmaktır. Yani kendi kabilesini, kendi ırkını yardıma çağırmak. İbn-i rivayetinde üçüncü şey, tayir olarak geçer ki bu da nesepten dolayı kınamak demektir. Yani bir kimseyi soyundan ötürü e, hakaret etmek, ondan dolayı kınamak. Bunu Ahmet İbn-i rivayet etmişler. Elban da sayı olduğunu belirtmiştir. i̇bn Abbas radyalanma dedi ki, şu hasletler cahiliye hasletleridir. Neseplere hakaret etmek, ağıt yakmak ravi üçüncüsünü unuttu. Süfyan dedi ki, o üçüncüsünün yıldızlardan yağmur istemek olduğunu söylediler. Bunu da Bukhari ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. 14 Bedeviler dedi ki iman ettik. De ki siz iman etmediniz fakat Müslüman olduk deyin. İman henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz o sizin amellerinizden hiçbir şey eksiltmez. Şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Evet bu ayet mürceye açıkça bir reddiyedir. İman ve İslam'ın ayrı olduğu e, hususunda açık bir delidir yine. zühre Rahimullah dedi ki İslam söz, iman ise ameldir. Yani İslam söz derken sözle tasdik etmek, kelime-i şehadeteğini söylemek. İman ise ameldir, yani uygulamaya sokmak. Ebu Hürer'i radıyallahu iman artar ve eksilir demiştir. Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu şöyle anlatıyor. Bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiğinde bir adam hariç hepsine ganimet mallarından bir şeyler verdi. Ben ey Allah'ın Resulü hepsine bir şeyler verdin ama şu adama bir şey vermedin. Oysa vallahi gördüm kadarıyla o mümin biri dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya Müslüman biri dedi.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 Bunu Bukhari ve Müslüm rivayet etmişlerdir. Burada delil olan kısım işte muayyen bir şahsa mümin denilmesini kabul etmiyor burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani Müslüman de. Yani sen zahiren onun iman amelleri işlediğine şahid olmuşsan onu ancak Müslüman diyebilirsin. Mücahit dedi ki La yelitkum min amalikum şey'a kavli Yaptıklarınızdan bir şey eksiltmez demektir. Kata'da bu ayeti, ayetin bu kısmını şöyle açıkladı. Allah yaptığınız ameller konusunda size haksızlık edip zulmetmez demektir. Allah Teala çok olsa da günahları bağışlar ve kullarına karşı pek merhametlidir. 15. Mümin olanlar ancak o kimselerdir ki onlar Allah'a ve Resulüne iman ettiler. Sonra hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte onlar sadık olanların ta kendileridir.'' İbnü i Zeyd dedi ki, onlar imanlarını amelleriyle tasdik edenlerdir. 16. De ki, siz Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz? Oysa Allah göklerde ve yerde olanı bilir. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir. 17. Müslüman oldular diye sana minnet etmektedirler. De ki, Müslümanlığınızı bana karşı minnet etmeyin. Tam tersine sizi imana yönettiği için Allah size minnet etmektedir. Eğer doğru sözlüler iseniz... İbn Abbas'la diyalogla şöyle anlatıyor. Esedoğulları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve ey Allah'ın Resulü Mudar'ın tamamı seninle savaştılar. Biz ise onlardan sayıca az ve onlardan daha zayıf değiliz. Biz savaşmadan Müslüman olduk. Biz akrabalık bağımızı gözettik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların sözlerini içtiğince Ebu Bekir ve Ömer radyalanmaya böyle mi diyorlar buyurdu. Onlar evet ey Allah'ın Resulü dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunların anlayışı kıt. Şeytan bunların dilleriyle konuşuyor. Ata dedi ki bu ayet bu olay üzerine nazlı olmuştur. Yani Müslüman oluşlarını, yani. İslam'da yaptıklarını başa kalkan topluluklara karşılık. Cevap olarak nazil olmuştur. 18. son ayet Hucurat suresinde Şüphesiz Allah göklerin ve yerin kaybını bilir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Evet Hucurat suresi de bu şekilde tamamlanmış oluyor. Allah izin verirse bir sonraki derste 50. sure Kaf suresi ile devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşedenle ilahillen tevhideke leşerike ve estağfiruke ve töb